Necm suresi Bismillahirrahmanirrahim Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip